Fitne kavramının tarih boyunca Müslümanların ruhunda ürkütücü tesirler uyandırmasında ilk dönem Müslümanları arasında ortaya çıkan üzücü olayların özellikle ilk iki asırda yaşanan siyasi çalkantıların bıraktığı derin izlerin payı büyüktür. Onlar fitnenin Kur'an'daki ağırlıklı manasını da dikkate alarak bu çalkantıların vuku bulduğu zamanları dine, İslam cemaatine ve meşru idareye bağlılıkları konusunda denendikleri ve bu bağlılıklarını ispat etmek durumuyla karşı karşıya bulundukları dönemler olarak düşünmüşlerdir. Hazret Osman'ın öldürülmesiyle başlayıp, Cemel vakası, Sıffin savaşı, bu savaştan sonra başlayıp uzun yıllar devam eden harici ayaklanmaları, Emevi iktidarına karşı ayaklanan, Abdullah bin Zübeyir'in Hicaz'daki hakimiyetine son vermek üzere Yezid bin Muaviye'nin gönderdiği ordunun Medine yakınındaki Harre'de Medinelilerle savaşarak şehri yağmalaması, Aynı maksatla Abdülmelik bin Mervan tarafından gönderilen Haccac bin Yusuf kumandasındaki ordunun 6 ay kadar süren Mekke muhasarası ve işgaliyle Abdullah bin Zübeyir'in öldürülmesi gibi kanlı olaylar ve iç savaşlar İslam toplumunun karşılaştığı ilk fitne hareketleri olarak tarihe geçmiştir. Özellikle... Hz. Osman'ın şehit edilmesi olayı, Müslümanların dini ve siyasi kamplara bölünmesine yol açan, daha sonra sünni-şii ihtilafının kökleşmesiyle gelecek kuşakları derinden etkileyecek olan fitnelerin başlangıcı sayılır. Konumuz olan ayetin, fitne öldürmekten daha kötüdür. Cümlesinde geçen fitne kelimesinin, hadislerde geçen siyasi ve sosyal karışıklıklar anlamıyla ilgisi olmayıp, tefsirlerde kısaca Allah'a ortak koşma, müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları, inkar ve şirke döndürmeyi amaçlayan, daha genel olarak onların imanlarını tehlikeye sokan maddi ve manevi baskılar, İslam ve Müslümanlar aleyhindeki tertipler ve propagandalar şeklinde açıklanmıştır. Ayete göre bir Müslümanın böyle bir tehlike sonucu imanını kaybetmesi masum birini öldürmesinden daha büyük bir suçtur veya kendisinin Müslüman olarak öldürülmesinden daha kötüdür. Mekke döneminde müşrikler tarafından yoğun baskılarla, zulüm ve hakaretlerle uygulanan bu fitne faaliyetleri hicretten sonra da bilhassa Medine dışındaki Müslüman kabilelere yönelik olarak sürdürülmüş, henüz Müslümanlığı yeterince benliklerine sindirememiş olan bu kesimlerden bir kısmının putperestliğe dönmelerine bile yol açılmıştır. Ayrıca bu şekildeki bir inkar tehlikesi yalnız ilk dönemlerde olmuş bitmiş bir durum olmayıp, sonraki zamanlarda benzer durumlar yaşandığı gibi günümüz dünyasında da Müslümanlar, dinleri, inanç ve ahlakları konusunda zaman zaman son derece ağır imtihanlar yaşamakta, çok yönlü ve çok çeşitli yıkıcı faaliyetlerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in söz konusu fitlener karşısında mutlaka tedbirli olmayı ve olabildiğince bu tür gelişmelerle mücadele etmeyi amaçlayan uyarısının önemi devam etmektedir. 191. Ayet Hz. İbrahim'den beri, kutsal mekan olma özelliğini sürdüren mescid-i haram dahilinde kan dökmeyi yasaklayan geleneği devam ettirmekte, ancak 192. ayette bir saldırı vuku bulursa buna karşı konulması emredilmekte, saldırıdan vazgeçilmesi halinde Allah'ın gafur ve rahim olduğu bildirilerek, Müslümanların da artık savaşmayı durduranlara karşı şiddet kullanmamaları gerektiği ima edilmektedir. Bu, ve bundan sonraki ayetlerin iniş sebebiyle ilgili bir rivayete göre Hz. Peygamber hicretten sonra ilk defa Mekke'yi ziyaret etmek üzere kalabalık bir Müslüman grupla yola çıkmış fakat Hudeybiye denilen yerde Mekkeli müşriklerin engellemesiyle karşılaşmış, meselenin savaşmadan halledilmesi yolunu seçmişse de bir müşrik birliğinin saldırıya kalkışmaları üzerine savaşa izin veren bu ayetler inmiştir. 193 Burada savaşılması emredilenler de 190. ayetteki topluluk, yani Müslümanlara karşı savaş açanlardır. Ayetteki fitne kelimesi, eski müfessirlerin çoğu tarafından Allah'a ortak koşma, inkar etme, küfür şeklinde açıklanmıştır. Fahrettin razi ise buradaki fitne kelimesiyle ilgili iki farklı açıklama getirmektedir. 1- Müslümanları dinlerinden döndürme tehlikesi ve riski, bu yöndeki baskılar, tertipler. 2- Düşman tarafından gelebilecek toplu saldırı riski. Razi'nin naklettiği iki yoruma göre de ayetteki savaş buyruğunun asıl hedefi küfür ve şirki büsbütün ortadan kaldırmak ve herkesi Müslüman yapmak değildir. Esasen insanları savaşarak Müslüman yapmak pratik bakımdan da imkansızdır. Çünkü iman bir ikna ve gönüllü kabul işi olup Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça ifade etmiştir. Öyle görünüyor ki ayetteki fitne kelimesi razinin işaret ettiği her iki anlamı da içermektedir. Şu halde ayete göre savaşın ana hedefini, Müslümanları dinlerinden döndürme tehlikesini ve düşman tarafından gelebilecek toplu saldırı riskini ortadan kaldırmak, herkes için geçerli bir din ve inanma özgürlüğü ortamı sağlamak şeklinde özetlemek mümkündür. Çünkü dinin Allah için olması yalnız İslam dinine değil, Diğer dinlere inanan ve dinlerinin gereklerini yaşayanların da baskıya maruz kalmamaları, kendilerine din seçme hürriyetinin verilmesi hükmünü içermektedir. Çünkü zorlama sebebiyle dile getirilen imanın da, ibadetin de, hükmü ve değeri yoktur. Ayetin sonunda... Fakat müşrikler vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur buyurulmakla birlikte hangi şeyden vazgeçecekleri belirtilmemiştir. Bu ya küfür ve şirkten veya savaşmaktan vazgeçmek olabilir. Taberi bu kısmı her ikisinden de vazgeçmek şeklinde yorumlamış ve şöyle açıklamıştır. Size savaş açan inkarcılar savaşmayı bırakır da sizin dininize girer, Allah'ın size yüklediği vecibeleri kabul eder, putlara tapma adetlerinden vazgeçerlerse artık onlara saldırmayın. Onlarla savaşıp cihad etmeyi bırakın. Çünkü yalnız zalimlere yani Allah'a şirk koşup ona kulluk etmeyi reddedenlere, yaratıcılarından başkasına ibadet edenlere saldırılabilir. Ancak yine Taberi'nin aktardığı bilgilere göre ayetin… ''Zalimlerden başkasına saldırmak yoktur'' anlamındaki son cümlesi, ''Size savaş açanlardan başkasıyla savaşmayın'' şeklinde de açıklanmış olup, kanaatimize göre bu yaklaşım, konumuz olan ayetlerin akışına, Kur'an'ın genel tavrına ve Hz. Peygamber'in Hudeybiye'de müşriklerle antlaşma yapması gibi tatbikatına daha uygun düşmektedir.